Merhaba, Karantina Belliği programımıza hoş geldiniz. Ben Eylem. Bugün bayramın ilk günü. Öncelikle bizi dinleyen herkese güzel ve sağlıklı bir bayram diliyorum. Bu programımızda Türkiye'nin ilk kadın savaş fotoğrafçısı, foto muhabiri ve aynı zamanda sevgili arkadaşım Bilkem Ekberzade'yi ağırlıyoruz. Tekrar hoş geldin Bilkem. Seni pek çok insan tanıyor ama tanımayanlar için Bilkem Ekberzade kimdir ve sen kendini nasıl tanıtmak istersin diye sorarak başlamak istiyorum. Ya aslında çok zor bir soru. Bence herkes için çok zor bir soru kendisini tanıtmak. Çünkü biz kendimizi ne kadar tanıyoruz? Yani her geçen gün biraz daha kendimizi fazla tanıyoruz ama bununla beraber yani söyleyeceğim her şey tabii böyle klişe olacak ama e, hayatta en fazla vakit geçirdiğimiz kişi de biziz. Yani hem... E, Arkında olduğumuz dönemlerde hem de sürekli kafamızın içerisindeki o kendimizle olan sohbetlerimizde aslında o kadar çok vakit geçirmemize rağmen hala tanımıyorsak kendimizi karşımızdaki insanları nasıl tanıyacağız? değil mi? Öyle bir de sıkıntı doğuyor. Yani ben normal bir insanım. Yani böyle çok acayip aşırı e, radikal böyle bir tarafım yok. Ya yani Var tabii ki düşüncelerimde, inandığım şeylerde, e, belki e, kapımın dikine gitmemde, e, inat ettiğim, doğru olduğu sürece inat ettiğim ama öğrendikçe de bazen inadı bırakabildiğim durumlarda, yani o öğrenme süreçlerimde, bazen bazı şeyleri hemen algılayamamda, da, da, <gülüyor> Daha doğrusu onu, ama zaman geçtikçe bunların bana danketmesinde etmesinde tabiri caizse, e, Yani gayet e, aslında normal bir insanım ama yani beni kendimce e, tanımlayan tek şey merak. Ben çok meraklıyım. Dinlemekten hoşlanıyorum. Ondan sonra dinlediklerimi biriktiriyorum. Ee, i̇yi bir görsel hafızam var. Hatta bazen iş hafızamın önüne geçen bir görsel hafızam var. Gördüğüm detayları unutmuyorum genelde. Daha sonra onları başka yerlerde hatırladığım zaman işime yarıyor. Bazen hayat kurtarıcı olabiliyor. Ee, mesela kaybettiğim eşyaları görsel hafızam sayesinde bulurum ben. Ee, çünkü onları son gördüğüm yeri bir şekilde o, o fotoğraf benim kafama yazılmıştır. Onu hatırlarım. Bir de senin tabii çok fazla şapkan var aslında Diken. Yani bunlardan bir tanesi de foto muhabirlik ve Türkiye'nin aslında ilk kadın savaş muhabirisinde. Ee, bu, bunlar nasıl bir şey aslında? Bütün bu deneyimler çok da aslında toplumsal cinsiyet rolleri gözü perspektifinden baktığınızda çok kadınlar için açık olan da bir alan değil. Bir kadın olarak bu şapkalara, bu meslekleri aslında e, icra ediyor olmak senin için nasıl bir deneyim? Bunu da çok merak ediyorum ben. Aslında az önce bahsettiğim gibi hani beni tanımlayan şey nedir derseniz tek kelimeyle o meraktır demiştim. Benim gazeteciliğe bulaşmam da biraz merak yüzünden oldu. Çünkü dediğim gibi hani insanların hikayeleri merak ediyorum, olanları merak ediyorum. Bir de şöyle olanları sadece merak etmiyorum. Aynı zamanda olanlarla ilgili okuduklarım doğru mu? Onları teyit etmek istiyorum. Yani o tarz bir şey de var. Dolayısıyla ben hep her şeyin sıfır mümkün olduğu kadar elimden geldiği kadar sıfır noktasına girmekten hoşlanıyorum. E, gazeteciye de biraz bu yüzden bulaştım. Bir yerde bir savaş mı oldu? Gerçekten orada ne yaşanıyor? Ben bir bakayım. Bize anlatılanlarla paralel mi? Çünkü e, her e, anlatı bir perspektif aslında ve siz insanların kendi subjektif e, yaklaşımları üzerinden olaylara vakıf oluyorsunuz. Fakat sahaya indiğinizde çok daha farklı detaylar, çok daha farklı bir resimle karşılaşabiliyorsunuz. Ee, ben biraz da benim gibi hisseden insanlar varsa eğer onları mümkün olduğu kadar objektif bir şekilde orada ne var ne yok onları aktarabilmek için aslında bunu meslek olarak seçtim. Yoksa kendim de bir macera perest olarak gidebilirdim. Ama aslında çok macera perest bir insan da değilim de. <gülüyor> Dediğim gibi yani benimki hani gidiğim macera yaşayayım heyecanlı ortamlarda olduğum der daha çok merak ettiğim için. Yani e, bu, bu, bu uluslararası dinamiklerin en en en altyapısı, ilk yapı taşları olan bu insan hareketleri ve insan hareketleri sonrası şekilleşen sosyal dinamikler nasıl yerinde e, kendini buluyor, nasıl tezahür ediyor? Gideyim bir bakayım e, insanlar e, nelerle karşı karşıyalar nasıl tepkiler veriyorlar onları ilk kere göreyim dedim onları yaparken açıkçası hani erkek miyim kadın mıyım hani cinsiyetim nedir falan gibi benim bir şeyim olmadı düşüncem olmadı ama Türkiye'ye döndükten sonra daha çok ki ben 97 senesinde 90, 98 senelerinde döndüm ee, sahaya çıktıkça özellikle çatışma ve savaş bölgelerine bulunduk. Çünkü oralara gitmek benim için gene yani söylediğim gibi e, gayet doğaldı çünkü e, Ahmet gidiyorsa bir kem neden gitmesi yani öyle çok e, büyük bir olay olarak ben onu görmüyordum. Ama geri döndükten sonra orada sahada bulundukça. E, ya fotoğraf çekiyorum ve fotoğraf çektiğiniz zaman yani görsel çalışıyorsunuz, e, olaya yakın olmanız lazım. Yani sıfır noktasına gitmemiz lazım. E, Etrafıma bakıyorum, etrafındaki tek kadın benim. Muhabirler var, kadın muhabirler var, e, kameramanlarla beraber geliyorlar. Ama foto muhabiri ya da kameraman olarak e, genelde ben yalnız çalışıyordum. Yabancılardan çokça vardı. Ee, yabancı kadınlar ee, onlar da müthiş işler çıkartan yani gerçekten inanılmaz başarılı e, kişiler ee, Türkiye'den bakıyorum biz böyle Türkiye'den e, büyük bir erkek bir ruhu. içinde birkaç tane kadın tek fotoğrafçı benim ee, olan diğer bir iki tanesi genelde muhabir ve dedim ki yani gerçekten işler acısı bir şey biraz da bir kuyruk acısı vardı aslında ben onun benzer bir tecrübesini 94 senesinde çok kısa bir süre Türkiye'ye geldiğim zaman yaşamıştım ee, o sırada bir gazete şimdi ismini söylemeyeyim yeni çıkıyordu, pilot baskısını yapıyorduk ee, işte bir ekonomi e, iş dünyası gazetesi gibi kendisini lanse ediyor işte ama aynı zamanda ulusal haberler uluslararası haberleri de vakıf olacak ee, biz de böyle gayet rekabetçi bir ortamda bunu hazırlayacağız işte e, çıktığı zaman yok satacak falan yani hala haberin yapılabildiği hala gazetelerin üretilebildiği bir dönemden bahsediyoruz şimdi tabi e, resim çok değişti ee, o dönemde ben e, benim de en çok istediğim şey sahaya çıkmak bir e, haber önerisiyle gelmiştim. İşte bu sırada e, kuzeyde hep sürekli bu işte Natasha'lardan, Natasha akımından onlardan bahsediliyordu. Hani Türkiye'nin e, feodal yapı içerisinde gene bir kadın haberine bakışı hep böyle bir Natasha ismi üzerinden gidiyor. E, ama gerçekten e, çok enteresan dinamikler vardı aynı zamanda bölgede. Orada olanlarla konuşuyordum İstanbul'da olmama rağmen. E, ve dedim ki ben bir yol hikayesi yapmak istiyorum size. E, İstanbul'dan çıkacağım. Gayet iptidai yöntemlerle, yani otobüsse otobüs, ondan sonra minibüse minibüs, dolmuşsa dolmuş, sırt çantamla birlikte. Ben bütün Karadeniz'in e, işte kentlerini, köylerini dolaşan ve yazı listesi hazırlayacağım size. Ve oradaki e, bu Rus e, kadınlar neden Karadenize geliyor? E, neden bunu bir e, ya, seks işçiliği olarak ıı, yapıyorlar. Neden buna ihtiyaç duyuyorlar her şeyden önemlisi. E, neden hedef e, Karadeniz? Karadeniz'deki erkeklerin bunlara yaklaşım ne? Karadeniz'deki kadınların bunlara yaklaşım ne? Aile yapıları nasıl etkileniyor? E, ve o dönem en çok konuşulan şeylerden bir tanesi de e, Türkiye'de biraz üstü kapalı. Daha sonra biz bunun haberinde o kısmını yaptık başka bir mecrayla birkaç sene sonra üstü kapalı bir AIDS salgını vardı aslında. Ee, yani cinsel olarak erkekler korumaktan hoşlanmadıkları için e, ağırlıklı olarak e, yaygınlaşan e, bir e, şeyden söz ediyorduk. Yani şimdi bu pandemi günlerinde o zaman başka bir salgından aslında söz ediliyordu ama salgın olarak telaffuz edilmiyordu. Fakat vakalarda çok ciddi bir artış vardı. Bunu da, bunu da bana e, Ankara'da Hacettepe Üniversitesi'ndeki doktor arkadaşlarım söylüyordu. Dolayısıyla haber dolu doluydu. Ben bunu yapmak istedim, sundum ve bana söylenen şey tam olarak bu. Türkiye'nin saygın gazetecilerinden birisi, bir e, abimiz da bir başkası da bir editör. E, Oturken yani kadın başına otur oturduğu yerde, yani. sen hani oraya gideceksin, bunları yapacaksın. Ve ben o zaman ceketimi, yani olan ceketimi, kot montumu <gülüyor> üstüme geçirdim ve gittim. Sadece gazeteden ayrılmadım, Türkiye'den de ayrıldım. Çünkü dedim ki tamam yani böylesi böyle, yani burada demek ki... E, ee, ...senin cinsiyetin, senin e, bütün birikiminin, e, kabiliyetlerinin, becerinin, merakının, çabanın hepsinin önüne geçiyor. Ee, ve unuttum. Ee, aslında size bugün anlattığımı göre unutmamış ama... <gülüyor> ee, ...ama yani onu bir şekilde geride bıraktım ve önüme baktım. Dedim ki ben bu yapmak istiyorum, ben gazeteci olmak istiyorum, fotomaviri olmak istiyorum... ...belgesel fotoğrafçı olmak istiyorum, ileride belgeseller yapmak istiyorum... Ve e, hani böyle ıvır zıvır e, daha beni tanımadan ya da e, bana bir şans vermeden bunları söyleyen insanlarla birlikte çalışmak istemiyorum dedim. E, i̇yi ki de gitmişim. Ondan sonra zaten her şey peşin sıra. E, dön, döner dönmez bir yerel gazetede çalışıyordum Boston'da. O dönemin böyle ekol kült gazetelerinden bir tanesi dişimde. O da kapananlar arasında maalesef ama e, Boston Phoenix diye gerçekten de çok başarılı bir şeydi. E, haftalık gazeteydik. E, yok satardık. Satmıyorduk. Ücretsizdi çünkü. Herkes ücretsiz alabiliyordu ama çıktık. Yani bir sonraki hafta e, kopyası kalmazdı sokaklarda öyle söyleyeyim. E, yerel haberler yapıyorduk. Ulusal haberler yapıyorduk. Sanat haberleri yapıyorduk. E, daha böyle alternatif e, underground e, şeyleri de e, orada işliyorduk. Çok keyifliydi. E, benim ilk başlangıcım orası. Oradaki editörüm de zaten ee, o da bir kadındı ve muhteşem bir kadındı. Ee, baktı dedi ki sen daha sert haberlerden hoşlanıyorsun. Biz senin için biraz dedi e, bir de e, vakit olarak da hani sen her gün çalışmak istiyorsunuz. Haftalık gazeteyiz. Yani en fazla bir ya da iki tane haber şey fotoğraf vereceksin ya da haber yapabileceksin. Beni AP'ye gönderdi. Ben öyle sosyal bir çalışmaya başladım. Ee, ondan sonra işte Boston oldu, New York oldu. Sonra atladım gittim New Orleans'da onların e, New Orleans bölgesinin neredeyse, yani sahada çalışan tek kutu muhabiri bendim. Çünkü e, ofistekiler artık e, onları neylemiş, elektronik alışmış, yaş almışlar. Sokağa çıkmak istemiyorlar. Ben böyle şey, ben gidiyorum onları her gün haber götürüyorum. Bakıyorum buraya şuraya falan. İşte hapishaneye gideyim, Ambulaya gideyim, Ambuladan fotoğraflar çekeyim falan. Biz öyle oradaki e, büroyu bayağı e, aktif hale getirdik. E, ya yani böyle uyuyan işte Mardi Gras'dan Mardi Gras'ya orada New Orleans'da olan bir e, şey karnaval senelik biliyorsunuzdur. Mardi Gras Mardi Gras'a fotoğraf çeken bir ofis birden böyle biz New York Times'ta ulusal haberlerde benim Angola ofisinde çektiğim fotoğraf sayesinde manşet olduk inanılmaz derecede üretmeye başladık falan filan. yaptı tabii tek ben ne değil ben sadece şey oldum provokatör oldum orayı oradılı karıştırdım biraz ee, i̇şte böyle heyecanla bir de iştahla atlayınca tabii benim için de yeni bir yer. Oradakiler senelerdir orada yaşıyorlar bazıları orada doğmuş. İnsan bir süre sonra körelebiliyor etrafında olanları. Ona o kadar enteresan gelmeyebiliyor ama dışarıdan taze bir göz geldiği zaman her zaman daha hareketlenebiliyor ortalık. Ee, işte o dönemde müzikle e, çalıştım. O benim için çok inanılmaz bir tecrübeydi. Zaten Newsweek'le e, orada kazandığım tecrübeler ve kontaklar sayesinde Türkiye'ye geldiğim zaman artık hiç yerel medyadaki hiç kimseye ihtiyacım yoktu benim. Çünkü zaten benim uluslararası kontaklarım vardı. E, ve ben gitmek istediğim yere ben gidiyordum diyordum. Editörümü arıyorum. Ben gidiyorum. Ya, ne zaman, bana şu, ne zaman gidiyorsun? Şu, ya, ne zaman gönderebilirsin? Bir hafta sonra negatifler elinizde fazla O dönem dijital fotoğraf makinaları daha çok yeni yeni çıkmaya başlamış ve bizim elimizde yok. Ee, öyle işte ben ilk önce geldim bir ay ön çalışma yapıp e, atladım. E, Kosova sınırına gittim. Yani Kosova'ya giremedim ama Kuzey Arnavlar'a gittim. E, ve benim e, savaşlar ve iç karışıklıkları hikayelerim biraz öyle başladı. Ondan sonra da de devamlı biliyorsunuz zaten. <gülüyor> Hakikaten böyle duyunca bile benim daha çok dinlemek için iştahımı kabartan hikayeler aslında. Çok da böyle sen belki içinden geçtiğin ve yaşadığın için bunları çok o ilginçliğini belki kaybetmiş gibi görünebilir ama dinlediğim zaman böyle iştahımı kabartan, sokağa çıkma ihtiyacı hissettiren bu deneyimleri birinci eden yaşama ya da senden dinleme ihtiyacı hissediyorum. Bu çok hakikaten çok çok enteresan bir e, deneyim oluyor dinlemek bile benim için. E, bir taraftan da aslında seninle birkaç kere birlikte çalışma fırsatı da buldum ben. Her zaman çok keyifti ve e, çalışırken de hep şeyi fark ettim. Ne kadar içten ve orada o anda olduğunun, yani bu çok farklı, herkese yakalayamadığım bir duygu da bir yandan benim. Gerçekten birken orada, yani onu o kadar çok hissediyorsunuz ki bütün e, alıcılar, bütün her şey o anda e, ne diyorsanız böyle 180 ve 360 derece kavrıyor her şeyi. Bu muhteşem bir duygu aslında. Seninle çalışırken bunu çok hissetmiştim ben de böyle sürekli değil vermek ama verirken de bunu böyle didaktik bir şekilde değil. O deneyimle kurduğun ilişki ve onu anlatıcı olarak kurduğun ilişki de çok benim hep dikkatimi çekmiştir. E buradan şuna bağlamak istiyorum aslında. Sen bir yandan da bütün bu hani şap gazeteciliğinin yanında benim için çok gibi hikaye anlatıcısısın. E burada da tabii hani bu anlattığın bütün bu dünyanın farklı bölgelerinde savaş yani ve hani çatışma zonlarında da bulunmuş bir insan olarak e, pek çok hikayeye aslında e, ortaklık ettin. E, ve biraz da burada şeyi hissediyorum ben. E, Sızın Sontag'a da tabii böyle bir selam ederek başkalarının acılarına bakabilmek. Yani bu herkesin de yapabileceği bir şeymiş gibi gelmiyor bana. E, belki sen bunu yaptığın için, yapabildiğin için kolay gibi görünse de mesela benim için çok da kolay bir şey değilmiş gibi o cesareti göstermek, o acılara ortak olmak ve onlara ses vermek ve dünyayla paylaşmak. Biz yani aslında bunları yaparkenki duyguların ve hani acılara nasıl bakabildiğini de ya da bunlarla nasıl mücadele edebildiğini, başa edebildiğini de merak ediyorum ben. Ya aslında baş etmiyorum. <gülüyor> ya bırakıyorum. Ne olacaksa olsun. Ya şunu düşünüyorum her şeyden önce. Ben gözlemciyim. Kimim ki orada? Ee, yani orada asıl e, ben, ben önemli değilim. Orada o, o Benden çok çok büyük, yani benim en büyük acım o an orada onları, onu, e, ona tanıklık ediyor olmak ama o insan onu yaşamış. Yani e, kendisinden bir parça kaybetmiş, sevdiği bir insanı kaybetmiş, her şeyini kaybetmiş. Ya yani benim acılarım onun yanında fasafisi o, ne ki? diye. Yani hep o şekilde yaklaştım. E, bir de şey... E, Üniversitedeyken çok çok sevdiğim bir kutu muhabiri hocam vardı benim. Ben master'm yaptım gazetecilik üzerine. Aslında e, lisansım farklı bir alanda. E, oradaki profesörüm hep söylediği bir şey vardı. E, işte, belgesel fotoğrafçı ve kutu üzerine üzerine yani Ne kadar yapabilirsiniz yapın. E, bu da çok konuşulan bir şeydir aslında bizim e, dünyada. Hani, duvardaki sinek olmak duvardaki sinek nasıl olursun aslında ben onu hep şöyle düşünmüşüm Yani sinek rahatsız edici bir türdür çoğumuz hoşlanmayız ve onun orada olmasını da istemeyiz aslında bize karşı tavır genelde sahada o yani sen insanların acılarına ortak olmaya Baş sağlığına gitmiyorsun. Sen onu haberleştirmeye gidiyorsun ve e, oradaki insanlar seni istemeyebiliyorlar. Mesela ben bunu birebir e, yani 99 büyük depremde çok yaşadım. Gerek Adapazarı'na gerek Gölcük'te. insanlar tepki gösteriyorlardı ve yerden göğe kadar aklıyla, haklılardı. Bana hiçbir şey vermek zorunda değiller. Bana fotoğraf vermek zorunda değiller. Hikayelerini anlatmak zorunda değiller. E, o yüzden bu e, ben genelde hani ben ne hissediyorum diye çok fazla düşünmedim. Daha çok beni tetikleyen şey hep şu oldu. İnsanların bunu duymaya ihtiyacı var. İnsanlar bunu duymak zorunda. Burada ne yaşandıysa onlara ne yaşatıldıysa bütün detaylarıyla bunu herkes öğrenmek zorunda. Çünkü birileri bir hikaye anlatacak illaki. Ama e, birileri orada yaşananları ve yaşayanların ağzından bunu anlatmalı. Müteci projesi biraz böyle doğdu. E, ben ben Kosova'dan bahsettim, orada bırakmıştım hikaye. Oraya gittiğim zaman dedim ki, herkes bir hikaye anlatma peşinde. Herkes derken biz mobilyerden bahsediyorum, gazetecilerden. Herkes birilerin hikayesi ve bu hikayeler genelde böyle. Klişe başlangıç paragraflarıyla başlıyor. İşte e, ya e, şeyde Kuzey Avrupa'da bir dağ köyündesiniz ve romantik bir gün batımında karşı sırp snarklarına bakıyorsunuz, ya da işte e, kitleler sınırlardan geçiyor. Falan. kim bu kitleler? Yani bunların içerisindeki kişisel hikayeler kim? O zaman ben dedim ki ben susacağım. Ve insanları konuşturtacağım. Ee, ve mülteci projesinde aslında projenin son ayağına kadar e, yaklaşık 20 sene sürdü bu proje. İşte Kosova'dan başladı, e, Azerbaycan'daki IDP'lere gitti, Korno karabağ çatışmalarından sonra Azerbaycan'a sığınan ve orada da Azeri olmalarına rağmen hiç de hoş karşılanmayan ve orada artık generasyonlar boyunca e, olan bir süreçte kalan, yani orada doğan çocuklar şimdi üniversiteye gidiyorlar. Ondan sonra e, oradan e, Pakistan Kuzey Pakistan'daki Afganlar, Afganistan içerisindeki IDP'ler, Darfur, Irak vesaire derken proje çok büyüdü. E, ve ben sürekli devam ettim. İnsan görüşlerine baktım. Türkiye'de Türkiye dışı benim ilk kitabım zaten yasa dışı İstanbul'daki iki tane Afrikalı kadın üzerineydi. 3 yıl beraber yaşadık biz bu kadınlarla ve benim oradaki hep şeyim şuydu yaklaşımım ben susacağım ben yorum yapmayacağım mümkün olduğu kadar anlatıcı durumunda olmayacağım ve bu insanların söyledikleri her şeyi elimden geldiği kadar, noktasına bir kadar kaydedeceğim ve onlar konuşacaklar. Ve fotoğrafların altında hep e, o kodlar oldu. Yani onların sözleri, onların cümleleri kendilerini ifade etme şekilleriyle hatasıyla, günahıyla onlar yer aldı. E, çünkü e, bu benim için çok önemliydi. O insanların bir isminin olması, yaşadıkları, geldikleri bir şehir olması, kaç yaşında oldukları, kaç çocukları oldukları, ne, zaman, ne zamandır evlerinden uzak oldukları, evlerinden nasıl çıkmak zorunda kaldıkları, ilk gün, İlk saat ne oldu? İşte e, yan eve bomba düştü, çok fazla sayıda ölü vardı, biz kaçmak zorunda kaldık, bütün köy yola düştük. E, benim adım e, Selma, benim adım e, Şirin, benim adım şu. Yani e, kaç yaşındasın, ondan sonra kocan nerede, neden yalnızsın? Ve, e, zaten Kosova dönemindeki kamplarda e, birçok aileyle ben sürekli beraberdim. Onlarla bir şekilde biz karşılaşıyorduk ve yollarımız kesişiyordu ve birçoğunda sınırdan ben uğurladım. Ee, o, o da e, gerçekten Kosovo e, kendi içerisinde bir şeydi benim için. Da, tam bir çemberdi. Ee, bir başlangıç noktası vardı. İnsanların ilk evlerinden ayrılmak zorunda kaldıkları zaman. Ondan sonra kamplarda geçirdikleri bizim tanıştığımız dönemler o işte kayıt merkezleri orada başlarına gelenler e, Tiran'da bulduğum aileye. Daha sonra Kuzey'de Kukası'daki bir kampta yakıldık buldum. Aa, da oturuyorduk hemen gel hemen bir kem gel bir çay içelim ne oldu bak bak biliyor musun ne oldu. Hani insan Çünkü hepimiz hikaye anlatmak istiyoruz aslında. Hepimiz hayatımıza dair bir şeyler anlatmak istiyoruz. Çok doğal bir şey. Ee, ve hepimizin hikayeleri var. Dolayısıyla ben birisi bana aa bir kem, biliyor musun ne oldu? Dedi. Ben orada oturmadan durmam. Yani otururum, dinlerim sonuna kadar o hikayeyi. Ee, dolayısıyla ee, Kosova'dan sonra dedim ki bunu devam etsin. Ee, ondan sonra işte diğer bölgelerde, bazen tabii oradaki tek e, kayıp e, ama onu, onun içinde yapabileceğim fazla bir şey yoktu. Tercümanlar olabiliyordu. Çünkü birçok yerde yerel dinleri konuşmuyorum. Darfur'a gittiğim zaman kabile dilleri var örneğin. O yüzden her seferinde bir tercüman bulmam gerekiyor ve bu tercümanlar her seferinde de... E, Sıfırdan derdim anlatmam gereken İnsanlar çünkü genelde yani, e, Bunlar işte fixer diyoruz Biz onlara e, gittiğimiz zaman işte kamplarda onlar da aslında Niteci e, Ve oraya gelen Ama bir yabancı dil bildikleri için Çat pat da olsa, oraya gelen gazetecilere Yardımcı oluyorlar onun karşılığında da Para kazanıyorlar Ya da eğer bir e, STK ile çalışıyorlarsa Size yardımcı oluyorlar Yani e, fakat e, gazetecili çalışmaya alıştıkları için bir süre sonra gazeteciye ne duymak istediklerine de aşina olmuşlar. Dolayısıyla e, anlatılan hikayeler e, bizim birebir New York Times ya da işte e, herhangi bir gazetede, uluslararası ya da ulusal basında, e, El País'te e, yani hiç fark etmez hangi ülkenin gazetesi olsun olsun okuduğumuz aynı hikayeler. Çünkü ortada bir hikaye yok. Ortada bir fixer var, bir tercüman var ve onun oradaki muhabire duymak istediği hikayeyi anlatması durumu söz konusu. O yüzden ben en başından söylüyordum. Bana diyordum, biliyorum çünkü o başlıyor, böyle birden hızlı hızlı hızlı, hızlı ezberlenmiş cümleleri arka, arkaya sıralamaya başlıyor. Ben diyordum ki dur, bana tam olarak ne söyler? Ben kelimesi kelimesi onu istiyorum lütfen. Ve bir süre sonra da tabii birbirimize alışıyorduk. Ee, hikayeler çözülmeye başlıyordu ve çok enteresan, çok güzel detaylar çıkıyordu bence. Önemli, yani güzel değil miyim de önemli detaylar çıkıyordu. Ben de iş işte evimden geldiği kadar onların kaybolmamasına yardımcı olduysam e, seviniyordum ben o kadar. Bir kem kitlelerin içindeki bireylerin hikayesinden bahsettin, alanda olmaktan bahsettin ve tercümanlarla okurduğun ilişki çok anlamlı geliyor bana. Ben de tercüman olduğum için ben de siyasetçilere çeviri yaptım dört sene boyunca ve anlayabiliyorum bazen anlamı aktarmak ama o kişinin kullandığı kelimelerle bunu aktarmak başka bir anlam taşıyabiliyor, başka bir önem taşıyabiliyor. Ve önce dedin ki güzel ama sonra anlamlı oluyor aslında diye de değiştirdin. Evet oradaki güzellik aslında kişinin kendine ait, o anda onu tasvir etmeyi, o durumu tasvir etmeyi seçtiği kelimelerle ortaya çıkan bir güzellik aslında. Buradan da ben şuna bağlamak isterim. Bizim serimizin adı Karantina Belleği ve biz bu seriyi başlatırken amacımız içinden geçtiğimiz döneme ait bir koleksiyon oluşturmakta. Bu koleksiyonda tabii ki insanların anlatılarından oluşuyor ve bir e, hikaye toplayıcılığı bizim için. Sen de kendini bir arşiv gönüllüsü olarak tanımlıyorsun ve bir gazeteci olarak çektiğin fotoğraflarla, portrelerle arşiv oluşturmak gibi muazzam bir görev üstleniyorsun. Ee, insanların hayatlarını, deneyimlerini kaydetmek senin için ne demek? Aslında tam olarak söylediğin e, bir arşiv oluşması e, yani daha önce de söylediğim gibi hani bunların unutulmaması yani e, unutulmaması derken bence hiçbir şeyin unutulmaması çünkü bu e, Tek bir olayı her birimiz farklı farklı yaşıyoruz, farklı farklı tepki veriyoruz, farklı e, algılar üretiyoruz onun üzerinden. Ve bence o olayın anlaşılması için tek bir anlatı yeterli değil. Birkaç farklı sesin, birkaç farklı açının orada olması önemli. Bize zaten gazetecilikte hep öğretilen bu fakat maalesef günün sonunda iş... E, işte çalışma ortamına dökünce ço çoğumuzun da üşengeçlikten hep o tek açı, ah ne kadar bak bu e, kişi bu konuya vakıf, bu konu üzerine o da çok da güzel konuşuyor. O zaman onun tarafından ben bu hikayeyi anlatırsam hani benim de kafama yatıyor gibi böyle şeylere e, hatalara düşmemiz. Aslında bence e, her hikayenin mümkün olan bütün taraflarıyla anlatılması benim derdim biraz oydu. Ee, karşı tarafı ne kadar yansıtabildin diye sorarsan, e, e, tabii ki yani mültecilerle ilgili olan bir hikayede ben de e, karşı tarafı yani burada... E, mültecileri, mültecilik aşamasına getiren tarafı çok fazla birebir onlar açısından yansıtamamış olabilirim ama benim ümidim hep şuydu insanların anlatıları üzerinden belki biraz anlarlar karşı tarafın aslında. Yani benim için hep karşı taraf şuydu o işte hırs ve bencillik ve egoizm üzerinden yürüyen dönen daha doğrusu kocaman böyle ağır ağır ezici ezici dönen şartlar belki dedim onu da işte insanların anlatısı üzerinden bireyler daha rahat algılar. Belki biraz o empatik olayını tetikleriz. Ve aynı zamanda da senin de çok güzel söylediğin gibi bir bellek, bir, yani bellekten ziyade bir arşiv oluşur. Ya bellek daha farklı bir şey benim için. Ee, bellek arşiv üzerinden oluşur ya. E, arşiv aslında malzemedir. Yani ben malzeme üretiyorum. Ee, i̇nsanların hikayelerini topluyorum, ee, onları bir yere koyuyorum elimden geldiği kadar e, müdahale etmemeye çalışarak ve onlar üzerinden de e, insanlar eğer seçerlerse bunu bu hikayeleri e, okumayı, dinlemeyi e, ya da yerine gidip keşke birebir deneyimlemeyi oradaki organizasyonlarla çalışmak olsun e, hani bir şeylerin ucundan tutmak olsun e, bunu yaparlarsa e, o zaman işte bellek oluşuyor çünkü sana dair bir anın oluyor başkalarının anılarını okuyarak sadece onu bir zemin hazırlanıyor. Bunu biraz öyle geliyor. Hikaye toplamakta bireysel hayatlarımızda da düştüğümüz belki bir yanlış olabiliyor değil mi? Belirli bir perspektifin peşinden gidip onu anlatan kişiyi bulmak bir tek bir açıyı yansıtıyor ama birçok perspektifi duymayı beklemediğimiz, ummadığımız kişilerden dinlemek onu toplamak, peşinden gitmek daha da anlamlı olabiliyor. Karantina sürecine bağlamak gerekirse şimdi hepimizin çeşitli pandemik kişilikleri de oldu öyle değil mi? İçinde birçok şeyi barındıran, kimimiz <gülüyor> evimizde tuvalet kağıdı istifledik, kimimiz kendimizi evde ekmek yaparken bulduk. Ben hiç girmediğim kadar mutfağa girdim ve daha önceki konuklarımız da bundan söz etti. Aslında sağlıklı yaşamak sandığım kadar zor değilmiş, kendi yemeğimi yapabiliyorum diyenler de oldu. Dolayısıyla kaygı, üretkenlik, ortaya bir ürün çıkarmaya dayalı olan ya da olmayan çeşitli verimlilik halleri içindeyiz. Son derecede dinamik bir süreçten geçiyoruz böyle bir andan yıkım ve yeniden yapım iç içe geçmiş durumda. Senin pandemi kişiliğin nasıl bunu merak ediyorum. Karantina günlerini nasıl geçiriyorsun ve belki sahadan topladığına savaş anında orada bulunması istenmeyen, zor soruları soran, veri toplayan kişi olarak şimdi küçük bir evin içinde belki bir odanın içindeki faaliyetleri nasıl ilerliyor? Bu işler başladığı zaman ben ilk önce dedim ki, e, ya leble bir çekirdek yani ne olacak ki karantina, hani yapmadığımız şey mi? E, gerçekten de 2011 senesi ben bir sene boyunca Irak'taydım, Birleşmiş Milletler'e çalışıyordum odana e, ve sürekli karantinadaydım. Yani bir sene boyunca karantinada oldun ve böyle, böyle bir evde de değilsin, mutfağın falan da yok, bir konteynerin içerisindesin, dışarıda kum torbaları var, her zaman dışarı çıkamıyorsun. Ne zaman dışarı çıksan işte bin, bir tane hatta bir milyon bir tane aranjman yapman lazım. Askerlere haber vermen lazım, özel korumalar gelmesi lazım, aracına yerlenmesi lazım. Bir sürü bir sürü bir sürü terhane. Dedim ki ya hani sen Irak yaşamış kadınsın hani ne ki bu? <gülüyor> Altı üstü. Hani orada da yani başka, gittiğim başka yerlerde de salgınlar vardı. Dolayısıyla salgın karantinalarına da alışım. Ee, ama iş öyle olmuyor. Yani bu farklı bir şey gerçekten benim için bir laf. İlk önce, gerçekten ilk önce düşündüğüm buydu. Ee, çok kolay, ho -ho, bu böyle savun köpüğü gibi geçer, lay lay lom şeklinde giriştik bu işe ama... 2 ay geçtikten sonra hala önümüzü göremezken biraz şunu fark ettim. Ya tamam biz Irak'ta karantina altındaydık ama biz Irak'ta bir bürühtük. Yani orada koskocu bir Birleşmiş Milletler yerleşkesi, yerleşkeler arasında hiç olmazsa bir geçit. En azından insanları görüyorsun, onlara dokunuyorsun, ee, nefret ediyorsun bazılarından belki bazılarını çok seviyorsun ama yani o temas o bambaşka bir şey. Ee, ve burada önümde bir tane laptop ekranı var. Dış dünyaya kurabildiğim tek bağlantı bu. Onun dışında alaktan bizde iki kişiyiz. Yani tek başıma onun herhalde durum çok daha vahim olurdu. Ee, ve birden şeyleri sorgulamaya başladım. Ya aslında biz bunu, bunu hata yazdığım da bir yerleri belki eylem görmüştür. Yani böyle sosyal medyada da böyle ufak bir serzeniş olarak da paylaştım. Ee, ya biz bunun için mi eğitiliyorduk? Yani bunca zaman işte Facebook'u girsin, Twitter'a çıksın, haberi oradan paylaşalım, yok işte ee, aha bir şey oldu hep birlikte yaşayalım, toplumsal olarak yaşayalım ama neyi gerçekten ne kadar yaşıyoruz? Gerçek mi yaşıyoruz, sanal mı yaşıyoruz? Gerçekte sanal arasındaki o ilişki. Ne zaman netliğini kaybetmeye başladı? E, i̇lişkilerimiz nasıl? Hani sevdiğimiz insanlarla birlikte miyiz? Yoksa e, sadece hani sesleri duyduğumuz zaman şükür mü ediyoruz? Acaba konuşmaktan yavaş yavaş yorulduğumuz için daha geniş zamanlarda yazışmayı mı tercih ediyoruz? Hani ne zaman biz telefonla konuşmayı bıraktık da mesajlaşmaya geçtik? Ne zaman biz mesajlaşmayı bıraktık da maille geçtik? Gibi böyle bir sürü, bir sürü, bir sürü sorularla kendimi karşı karşıya buldum. Ondan sonra dedim ki ya gerçekten biz inanılmaz bir komando süreci geçirmişiz. İşte TikTok girmiş, ondan sonra Instagram'ı çıkmış. Ondan sonra orada işte iki tane telfi çekmişiz ama yapayalnızız ama arkamızda bir sofra mesela. Çok mutlu beş dakika sonra çok mutlu olacağım. Arkadaşlarım geliyor. Rökü <gülüyor> içeceğiz, bezi yiyeceğiz, harika zaman geçireceğiz. Sonra beş dakika sonra tabii Gülen ve grup fotoğrafları şeklinde. Şimdi e, onlar da çıktı devreden. Gülen grup fotoğrafları da yok artık. Ee, şimdi böyle zavallı zavallı işte ah acaba benim zundan ararlar mı? iki kişinin yüzünü görebilir miyiz? <gülüyor> İndirgenmiş durumda hayatımız. Ee, yani rezil bir durum tabii. Yani rezil değil sefalet. <gülüyor> Dolayısıyla Irak'la kıyas kabul etmez. Ee, Bilmiyorum yani bu, bunun sonunda nasıl bir bu haliyle çıkacağız bu pandemiden? Ben de merakla bekliyorum. Her geçen gün ben de sınırlarımı test ediyorum. Görmek istediğim insanlar var, sarılmak istediğim insanlar var. Birlikte sabaha kadar gerçekten yüzlerine bakarak, gözlerinin içine bakarak konuşmak istediğim insanlar var. Gülümsemelerini özlediğim kişiler var ve böyle yani iki boyutlu bir şey dedi gerçekten hani böyle yanaklarını sıkı sıkı. <gülüyor> Yürümsemelerini seyretmek istediğim insanlar var ama yok. Yani ne zaman olacak onu da bilmiyoruz. Ee, nasıl norm normalleşmek nasıl bir garabet kelimedir <gülüyor> onu da düşünüyoruz. Ya, dolayısıyla e, bilmiyorum yani benim pandemi kişiliğim e, böyle gayet e, sıradan bir bikemden giderek böyle minik minik delirme yolunda <gülüyor> kademelerle e, yükselen bir bikeme doğru devam ediyor ama e, geçen gün ya yani şık bir tarafa yani şaka, gerçekli şaka karışık bir tarafa olsun. E, geçen gün bir arkadaşla konuşuyorduk da dedik yani bu, bu yeter artık gel yani. tamam hepimiz e, biliyoruz siz de evinizdesiniz kaç aydır biz de evimizdeyiz artık görüşelim bence artık o, o rakı masası kurulsun o zoom kapatılsın ve yani mümkün olduğu kadar elektrik aletlerden uzak kalalım cep telefonlarını bahçeye gömelim ne yapıyorsak yapalım ama e, ya, yani düşünüyorsunuz tarih boyunca insanlar da işte e, birbirlerini görememişler mektuplaşmışlar hasret çekmişler şunu yapmışlar bunu yapmışlar ama e, bütün bunların sonunda e, bir kavuşma olmuş. Biz burada e, ne zaman, kime, nasıl kavuşacağımızı, e, kavuşabilecek miyiz? henüz e, şey yapmaya çalışıyoruz, çözmeye çalışıyoruz. Ya, daha hala çözebilmiş değiliz. E, o yüzden e, böyle e, enteresan bir, biz bunu, biz bunu böyle birkaç ay sonra tekrar konuş, kendi aramızda tekrar bir konuşalım. Herkesin cehennemi farklıdır derler ya, senin gibi çok e, insanların zorluk çektiği güçlük durumlarında alanda bulunup direkt onlarla temas kurmuş birisinin bu konudaki içgörüleri çok ilginç. Çok ilgiyle dinledim seni, teşekkürler. <gülüyor> Rica ederim, ne demek. Hepinizin hakikaten bu gündelik hayatında farklı farklı şeyleri çıktı. Sekteler çıktı. Yani kimimiz için çok daha kolay geçebiliyor. Kimimiz için çok daha zor geçebiliyor. Bir yandan aslında normal gündelik hayatla kurduğumuz ilişkiyi gözden geçiriyormuşuz gibi de hissediyorum ben. Yani normal ne hakikaten? E çünkü sürekli şey diyoruz ya, normale ne zaman döneceğiz? Eski normalimizi arıyoruz. Yani bir taraftan eski normal sebebiyle bugünden, bugün e, bu süreçte. <gülüyor> düşünüyoruz ama bir taraftan ona bir özlemimiz de var. Hani o insana dokunmayı arkadaşlarla bir araya gelmeyi de çok ben de çok özledim böyle hatta şey falan diyorum insanlara ne olur artık bundan görüşmeyelim çünkü size dokunmak istiyorum sizi hissetmek istiyorum aynı yerde o farklı bir e, ilişki benim için hatta seninle de böyle haberleşirken dikeyem ne olur hani bunu yapalım ama sonrasında ilk fırsatta e, ben koşa koşa sana gelmek istiyorum ben yani sarılmak istiyorum buna ihtiyaç duyuyorum bu çok farklı bir hissiyat benim için <gülüyor> e, hani sana seyi sormak istiyorum e, bu içinden geçtiğimiz süreçte hani e, öneki işareti içinde bir gün normale döndüğümüzde bu pandemi sürecindeki karantina ile ilgili özleyeceğin şeyler var mı peki yani hiç güzel bir yanı olmadı mı bunun? Yo aslında yani şöyle benim için çok doğru bir zamana denk geldi yani bundan daha doğru olamazdı ben bir bir 6 ay önce doktoraya başladım. Ee, ve kendimi ayıracağım, ee, böyle bir şey istiyordum, bir kolosal bir zaman olsun, böyle sonsuz bir zaman olsun. Ee, hiç kimse, yani hiçbir sorumluluk olmasın, dışarıya çıkmak zorunda kalmayayım, okula gitmek zorunda, okula gitmek zorunda bile kalmayayım. Yani ben sadece evde oturayım ve okumam gereken her şeyi okuyayım. Ve Yoksa muhteşem... senin duaların mı kabul oldu kem Şu an şüphelendim senden. <gülüyor> Sorma yani o, o zaman dilimi benim böyle başıma gökten zemille düştü ve ben şu an onun altında eziliyorum. Çünkü ben bunu başka türlü hayal etmiştim. Ben zannediyordum ki gerçekten böyle evde oturabileceğim ve bütün bu işlerimi yapabileceğim. Hani şimdi pandeminin ilk, pandemi, ilk dönemlerinde şimdi kişisel e, <gülüyor> gelişim, paylaşımları oluyordu ya. Meditasyon yapın, yogaya başlayın. Ah, Fransızca öğrenmek istiyordun? Sana? O şöyle olmuyor. Çünkü sen e, demek ki yani bu bir şeyi anlıyoruz. Gerçekten biz e, sosyal hayvanlarız ve o etkileşim ne kadar önemliymiş. Yani o o zaman mağarana girip e, sabahlara kadar oturup ondan sonra işte ekosistemleri okuyup falan yani üçüncü beşinci sayfadan sonra hayal dünyalarına dalmaya başlıyorsun. Nasıl ya yani bir hatta e, bir gün böyle artık çıldırmak üzereyim bir arkadaşımı mesajlaşıyoruz ona söylüyorum sen nasıl konsantre oluyorsun? Ya yani benim bu kitabı bitirmem lazım sen nasıl konsantre oluyorsun? <gülüyor> Ama e, şey e, yani. Dediğim gibi ben işte mümkün olduğu kadar polenle cunk oynamaya çalıştım. O yüzden dedim ki ya işte bak böyle güzel bir zamanı denk geldi. İyi ki doktoraya başlamışsın. İyi ki iyi ki. Yoksa ne yapardın kendinle? Ee, ya i̇laki bir şeyler bulurdum. Hani fotoğrafları arşivlerdim. Ee, kütüphaneyi tozunu alırdım. Sonra gider tekrar tozunu alırdım falan yani. Ben ekmek mekmek yapmak onlarının öyle becerilerim yok ama ee, yani şey e, böyle Buradan çıktığımız zaman ne yaptım diye geriye bakarsam e, çok da verimli olmamakla birlikte <gülüyor> hani e, doktora yeterliğim için hazırlandım iyi bir dönemde falan diyeceğim artık ama e, ya yani, mümkünse mümkünse devamı tekrar olmasın, <gülüyor> devamı kısa sürsün artık bir şekilde... Eski, eski normale dönmeyelim. Eski normal garabet bir şeydi çünkü gerçekten yani bu konuda e, birçok kişide hem fikir ama hem fikir olmak yetmiyor bence. Yani onunla ilgili bir şeyler yapmamız lazım. Bence artık geleceği yani bu izolasyonda kaldığımız zamanlarda bence kendi istediğimiz şekilde geleceği nasıl tasarlayacağız onu düşünmemiz lazım. Belki bunun üzerine biraz kafa yormamız lazım e, ve belki bu bunun için ideal zaman e, çünkü. Gerçekten atıl bir durumdaydık. E, yorulmuştuk, kırılmıştık. E, e, yani ben bıkmıştım açıkçası. Yani 20 küsur senedir insanlara mütecih hikayeleri anlatıp ondan sonra dünyanın e, yaşadığı en büyük e, bilmem kaçıncı e, insan akını ile beraber karşılaşmak, o, o insan karavanları e, onların tekrar yaşanıyor olması, empati yoksulluğuyla birebir kalmak beni çok rahatsız ediyordu ve ben mültecik projesini bitirdim. 2017 yılında havlu attım. Dedim ki yeter kardeşim. 20 sene ben size anlattım ve siz hala mı bana öpçe, öpçe şeylerle geliyorsunuz? Hala mı? Avrupa, Yunanistan'daki kamplara karşı kol mesafesinde kalıyor. Hala mı Lampedusa kapalı? Hala mı Libya'dan geçen insanlar Akdeniz'e boğuluyor? Onun üzerine ben geçişleri yapmıştım. Ee, Bıkmıştık çünkü gerçekten... E, Sağ kulaklara bir şeyleri anlatmaya çalışmaktan ben kendi adıma söyleyeyim. Ben yorulmuştum ve o yüzden de zaten dedim ki ben hayatımın devamını yani aynı şeyleri tekrar tekrar yapıp sıfır sonuç hatta eksilerde bitirmek istemiyorum. O zaman hiç olsa doktora yapayım. Belki en azından akademide kalırsam hani bir, bir, bir yerlere bir, birilerine yardımını dokunur. <gülüyor> Ama... E, ama bence şu güzel bir e, şey oldu. Böyle bir poz düğmesine basıldı, bir durdur dur, hani do, do, dondur düğmesine böyle basıldı e, ve bu bu donma sürecini benim için ya yani buradan çıkacak en güzel sonuç o olur. Bu donma sürecini gerçekten tekrardan oynat tuşuna basıldığı zaman. Nereye gideceğiz? Nasıl gideceğiz? Kendi içimizde kim olarak gideceğiz? Toplum olarak nereye doğru yöneleceğiz? Bence onları düşünerek ve o konuda gerçekten artık somut adımlar atmaya hazır olarak geçirmek ve bu süreçten böyle çıkmak en ideal olur. Ama biraz ütüpik mi bilmiyorum. Sağ kulaklara değil de dinleyen kulaklara seslendiğin bir açık radyo. Programın var aslında senin değil mi? Onunla ilgili bir soru da sormak istiyorum ben. Açık Radyo'yu çok severek dinliyoruz çünkü oradaki dikilen kaya programında Kuzey Amerika yerlilerinin hem ruhsal hem de bedensel olarak iyileşme adına seremonilerinde kullandığı bitkilerden bahsediyorsun mesela. Karantina belleğine not düşmek üzere böyle ruhsal ve bedensel iyileşme üzerine neler söylemek istersin? Ritüeller çünkü bu dönemde çok önem kazandı gibi gözüküyor. Belli şeylere odaklanamadığımızı söyledin işte başlarda hadi yoga yapalım, pilates yapalımlar vardı, meditasyonlar vardı. Kimileri tutundu belki, ben tutundum şahsen söyleyebilirim ama... ...hiçbir şey odaklanamayan, başından sonuna bir film izle, izleyemeyen kişiler de var elbette. Bu ritüellerin bu kadar öne çıktığı bir dönemde sen de kendinde ve çevrende bunu gözlemledin mi? Ah, ya aslında şöyle... E... Ya çok fazla gözlemlemedim ee, yani sosyal medyada tanımadığım insanlar Ya çok yakından tanımadığım insanlar tarafından paylaşılan bazı şeyler vardı ama benim yakın çevremde e, e, Yoktu yani e, Ya yani işin Ya hani benim <gülüyor> Yogi arkadaşlarım var yoga yapan arkadaşlarım var ama Onlar zaten yoga yapıyorlardı e, Ve çok enteresan hatta çok çok sevdiğim bir arkadaşım onlardan birisinin e, bana söylediği tam olarak şuydu yani mesela hani bu konsantre konsantre olamıyorum ben bu kafam kafamı toplamam değil dediğim zaman e, ya dedi ben mesela sana normalde mutasyon öneririm ama dedi şu an tam olarak bu sebepten önermiyorum çünkü gerçekten e, e, <gülüyor> bilmiyorum yani herkes e, bence bu süreçte e, Birçok kişinin tanımadığı bir durum bu. Çoğumuzun, büyük bir çoğunluğun tanımadığı bir durum, aşina olmadığı bir durum. Ve herkes bir şekilde kendi koruma mekanizmalarını devreye soktu. Senin de dediğin gibi hani yoga iyi geleni yoga yaptı, pilates iyi gelen pilatesi, de, ekmek yapan ekmeği ama bunlar da birer ritüel. Yani... E, bence e, yemek yapmak başlı başına bir. Annem hep onu söyler. Hani ben e, mutfakta ya o benim için böyle bir ibadet gibidir. Çünkü girme. Sen gelme mutfağa. Çünkü ben orada konsantre oluyorum. Yani bu çok güzel bir şey aslında. E, ben bunu çalışıyorum. E, Araştırdığım konuyu, ya yani elimde bir konu varsa onu araştırıyorsam e, benim ritüelim o oluyor mesela. E, ya da ne bileyim ben, e, ama artık öyle bir haldeyiz ki hani pencere açıp derin nefes almak bile ritüele dönüşmüş şekilde. E, o yüzden e, benim e, bir de benim böyle çok şeylerim, ya benim bir rutinim yoktur aslında. Ee, o yüzden e, ritüeller de hep böyle daha rutineli olan insanların aşina olduğu şeylerdir ya. E, öyle o tarz e, böyle alışkanlıklarım da yok e, gerçi. E, o yüzden yani bilemedim öyle öyle bir şeyle çok fazla karşılaşmadım. <gülüyor> yani ben kendi adım ama yapanlar olduğunu gördüm. Benim çok yakın çevremde bir tek şu oldu. Ee, bizim çok yakın bir arkadaş grubumuz var. Ee, biz ilkokuldan beri beraberiz. Ee, çok da sevişeriz. Ee, yani böyle bir, biraz e, hepimiz ayrı e, delirdiğimiz zaman e, diğerlerimiz e, ya bırakılı, bırakır bizi delirmemiz için ya da bir şekilde toparlar peşimize artık. <gülüyor> Kendimize zarar verme oradan da ilerliyorsak. E, oradaki e, Birbirimize olan yoklamalarımız hep vardı zaten. Ee, bir tane küçük böyle bir, hepimiz farklı coğrafyalardayız. O yüzden böyle bir tane küçük bir şeyimiz var. E, grubumuz var. E, oradaki ilk, e, özellikle pandeminin ilk dönemlerinde en büyük şeyimiz e, sürekli olarak herkes iyi mi? Yani en büyük Herkes Herkes iyi mi? Her sabah akşam herkes iyi mi? Ne oluyor? <gülüyor> ne vaziyettesin? Hasta olan var mı? Yok. Ee, o kendi içerisinde zaten mevcut olan bir ritüel. Biraz daha yoğun yaşandı oldu ne? Ama onun dışında ben de fazla bir şey sevgi ve beraberlik ritüeli olmuş sizinki. Evet. Haberleşme zaten, ritüeli. E, bence sevgi en güzel ritüel. Yani birilerini hatırladığını hissettirmen, birilerinin seni hatırladığını hissetmen bence en güzel ritüel o. Bazen de kendimizi sevmiyoruz ya, birilerinin bizi sevdiğini duymak çok iyi gelebiliyor o durumlarda, online ortamlarda böyle dayanışma oluyor. Şu anda ben zoom'dan sizleri görmekten çok mutluluk duyuyorum mesela. Bu gibi şeyler çok işe yarıyor bence. Evet, ya işte dediğim gibi o insan teması o çok önemli. Zaten e, hayatımızda giderek eksilen bir şeydi ve bir an total kesildi. E, ve şu anda hepimiz e, onun yoksunluğuyla bir şekilde mücadele ediyoruz aslında. Bakalım bakalım ne olacak? <gülüyor> Anneannelerin deyimiyle bakalım ne olacak? Çok teşekkür ederiz Bikam. Gerçekten hikayeni paylaştığın için, içinden geçtiğin süreçleri açık yüreklilikle böyle hem bizlerle hem de bizi dinleyen insanlara aktardığın için bu çok kıymetli aslında. Bence dayanışmanın bir yöntemi de bu. Benim için de böyle bu hikayeleri dinlemek başkaları, başka kadınlar, başka insanlar nasıl geçiyor bu seçlerden? Bunları duymak çok önemli böyle bir iyileştirici güç oldu. Bu yüzden de çok şanslı hissediyorum bugün seni de dinlediğiniz için. Ve tekrardan da teşekkür etmek istiyorum. Ben çok teşekkür ederim. Yer verdiğiniz için.